Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Tekir Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ara hastalıklarına son verilmesini amaçlayan projesi kapsamındaki kovanlara kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verilirken 4 milyon ara öldü. Arı hastalıklarına son verilmesi ve sıfır atık kalıntısı projesi kapsamında Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere mahallesinde kurulan arı kovanlarına henüz kimliği belirlenemeyen kişiler ya da kişiler tarafından zarar verildi. Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden Profesör Doktor Mustafa Necati Muz, kovanların bulunduğu alana büyük zarar verildiğini söyledi. Çalışmanın yürütüldüğü alanda yaklaşık 200 kovanın kullanılmaz hale geldiğini belirten Muz, burada. Sadece bir hırsızlık yapılmadı. Bizim yıllardır biriktirdiğimiz genetik ırklar. Projenin verileri de çalınmış oldu. Peteklere zarar verildiği için arılar ölmüş bazıları da kaçmış. Genetik materyal olan kovanlardan ana arılar da çalındı dedi. Çok üzücü suçluların bir an önce yakalanması ve arıların geri dönmesini umalım. Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde düzenlenen 15. Dünya Toprak Konferansı kapsamında Birleşmiş Milletler yeni kuraklık raporunu açıkladı. Buna göre 2000 yılından bu yana hem kuraklık dönemlerinin süresi uzadı hem de sıklığı artış kaydetti. Birleşmiş Milletler raportörlerine göre bu artış küresel bazda %29 olarak kayda geçti. Uzmanlar ilaveten sadece 1990 ile 2017 döneminde kuraklık nedeniyle oluşan ekonomik zararın 124 milyar dolar olduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi yani UNCCD. Genel Direktörü İbrahim Tiaf, ülkelerin kuraklaştığına, verimli toprakların toza dönüştüğüne işaret ederek kuraklığın kalıcı gelişme ile kalkınma önündeki en büyük tehditlerden biri olduğunu söyledi. Tıbbın bildirdiğine göre su sıkıntısı giderek artması, verimli toprakların kaybı ve devam eden kuraklıklar şimdiye kadar daha çok Afrika'da Sahel bölgesinde bulunan az gelişmiş ülkeleri büyük ölçüde etkiledi. Ancak başka bölgelerdeki ülkeler de giderek bundan olumsuz etkileniyor. Tıaff Avrupa'da artan kuraklığı da Avrupalıların uyanması için verilmiş bir alarm olarak görmek gerektiğini dikkat çekti. Birleşmiş Milletler'e göre 2050 yılında da bütün dünya nüfusunun 4'te 3'ü kuraklıkla karşı karşıya kalabilir. Şu anda 3 milyar 600 milyon insan en az bir ay su sıkıntısı yaşanan bölgede yaşıyor. Trendler böyle devam ederse bu rakam 2050'de 4 milyar 800 milyonla 5 milyar 700 milyon arasında bir nüfusa çıkacak. Marmara Denizi'nde uzak doğuya ihracatı nedeniyle aşırı avcılığı yapılmaya başlanan denizlerin doğal temizleyicilerinden deniz kestanesinin avcılığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce yasaklandı. Aşırı kirliliğin ortaya çıkardığı müslaç sorunun devam ettiği Marmara Denizi'nde ekosistemin en önemli deniz canlılarından biri olarak gösterilen deniz kestanelerinin avcılığı yeniden yasaklandı. Yasaklama kararı Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce 9 Mayıs 2022 tarihli Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Doktor Mustafa Altu Atalay imzasıyla duyuruldu. Karar da şöyle dendi. Marmara Denizi'nde meydana gelen müsilaj patlaması için hazırlanan Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında bakanlığımız sorumluluğunda yer alan eylemlere ilişkin çalışmalar titizlikle yürütülmekte. Marmara Denizi'nde yürütülen balıkçılık faaliyetlerinin ekosistem temelli yapılması ve koruma alanlarının genişletilmesi de bakanlığımızın sorumluluğundaki eylemler arasında. Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nda 15 Mayıs 2022 tarihinden itibaren ticari amaçlı deniz kestanesi avcılığı ve toplayıcılığı yasaklandı dendi. Zimbabwe hükümet sözcüsü Nick Mangvana, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bu yılın başından bu yana ülkede 60 kişinin filler tarafından öldürüldüğünü, 50 kişinin fil saldırısı sonucu yaralandığını belirtti. Geçen yıl 72 kişinin fil saldırısında hayatını kaybettiğini hatırlatan Mangvana, Zimbabwe'de bu ay fil zirvesi düzenleyeceklerini aktardı. Bölgedeki fillerin çok kalabalık sürüler halinde hareketle genel halkın tarlalarını talan ettiğini vurgulayan Mangwana, bu durumun topluluk üyelerini fillerle mücadeleye zorladığını vurguladı. Brookings Enstitüsü raporuna göre Zimbabwe'de 2021 yılı itibariyle yaklaşık 84 bin fil bulunuyor. Yeni bir araştırmaya göre okyanusların altında bugüne dek kimsenin fark etmediği şeker dağları diye nitelenen büyük şeker rezervleri var. Bilim insanları okyanus tabanında sık rastlanan deniz otu ve çayırlarının sallanan yapraklarının altında büyük miktarda tatlı madde depolayabildiğini keşfetti. Bulgulara göre mutfakta kullanılan şekerin ana maddesi olan sakkaroz, deniz otlarından alttaki toprağa doğru akıtılarak saklanıyor. Bitki köklerinden doğrudan etkilenen bu tabakaya rizosfer adı veriliyor. Araştırma ekibi dünya genelinde deniz yosunlarının 1,3 milyon tona kadar sakkaroz depoladığı sonucuna vardı. İnsanların ürettiği 180 milyon ton olduğunu düşünürsek esasında bu deniz otlarının depoladığı miktar 1,3 milyonla bunun 138'de biri. Yani insanlar 138 kat daha fazla şeker üretiyor. Deniz yosunlarının ürettiği yaklaşık 32 milyar kutu gazlı içecekteki şeker miktarına denk geliyor. Yani bu 1.3 milyon ton. Söz konusu keşfin su altı bitkilerinin karbonu depolaması ve dolayısıyla da iklim değişikliği için ilginç sonuçları olabileceği tartışılıyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.